Merhaba, Paris iklim anlaşmasını onaylayan ülkeler arasına Hindistan'da katıldı. Anlaşma, Hindistan Parlamentosu tarafından ülkenin bağımsızlık lideri olan Mahatma Gandhi'nin doğum gününde onaylandı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, bu gelişme ile birlikte anlaşmayı onaylayan ülke sayısı 62'ye, bu ülkelerin küresel sera gazı emisyonlarındaki toplam payı %51.89'a yükselmiş oldu. Hindistan'ın küresel sera gazı emisyonlarındaki payı ise %4.1 düzeyinde bulunuyor. Geçen yıl Paris'te 195 ülke yönetiminin imza attığı anlaşmanın yürürlüğe girmesi için küresel emisyonların %55'inden sorumlu 55 ülkenin parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Avrupa Komisyonu tarafından 30 Eylül 2016 Cuma günü düzenlenen Olağanüstü toplantıda da Avrupa Birliği'nin ilgili bakanları anlaşmayı onaylamışlardı. Komisyonun kararının resmi olarak geçerlilik kazanması içinse Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Avrupa Birliği ülkelerinin küresel sergazı emisyonlarındaki payı %12.4 düzeyinde bulunuyor. Anlaşmayı şimdiye kadar aralarında Türkiye'nin de olduğu 191 ülke yönetimi imzalamış durumda anlaşmanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanıp onaylanmayacağına dair herhangi bir resmi açıklama şu ana kadar yapılmış değil. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları'nın Dalak Suyu mevki Koçero Deresi'ndeki doğal kırmızı benekli alabalık ölümlerinin büyük ölçüde aküyle elektrik verilerek gerçekleştirildiği belirlendi. Konuya dair araştırmalarını Kaz Dağları Koçero Deresi alabalık ile ilgili alan çalışması başlıklı 5 sayfalık bir rapor halinde yayınlayan Bandırma, 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı, ticari değeri olmayan küçük balıkların toplanmadığı için derede kaldığını belirtti. İncelemelerinde ilginç bulgulara rastlayan Sarı, balık avlayanların suya akü ile elektrik vererek balıkları telef ettiklerini saptadı. Sarı yetkilileri de uyarıp önlem alınmasını istediği yazılı bir açıklama yaptı. Profesör Doktor Sarı yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti: Alanda gözlenen ölümlerin yeni gerçekleştiği, yavru ve küçük balıkların tamamen öldüğü 20 santim civarında boya sahip balıklardan bazılarının can çekiştiği görülmüştür. Balıkların kasılarak öldüğü, renklerinin siyahlaştığı ve ölümlerinin daha çok küçük balıkları etkilediği gözlenmiştir. Ya da büyük balıklar toplandığı için ortamda sadece küçük balıklar da kalmış olabilir. Ölü balıkların gözlendiği alanda bu alanın üst ve alt kısımlarında yapılan deneysel avcılıkta canlı kalmış olan balıklar yakalanmıştır. Daha sonra tekrar dereye salınan bu balıklarda herhangi bir etkilenme gözlenmemiştir. Elde edilen bulgular, ışığında balık ölümlerinin görüldüğü lokasyonda halen canlı balıkların görülmesi ölümlerin kimyasal kökenli maddelerden kaynaklanmadığını, daha çok aşırı elektrik yüküne bağlı olarak gerçekleşmiş olacağı düşüncesini akla getirmektedir. Bizim alana ulaşmamızla birlikte alandan ayrılan araçta bulunan kişi ya da kişilerin suya araç aküsü kullanarak elektrik vermiş olma ihtimalleri çok güçlüdür. Sadece 250-300 metrelik bir alanda balık ölümlerinin birikmesi, bu alanın alt ve üst kesimlerinde canlı balıklara rastlanması, ölümlerin aşırı elektrikten kaynaklanmış olma ihtimalini güçlendirmektedir. Alanda toplanan ölü balıkların daha çok küçük balıklardan ibaret olması, elektrik verildikten sonra büyük balıkların toplanarak alındığını, geriye pazar değeri olmayan küçük balıkların kaldığını düşündürmektedir, diyor Profesör Doktor Mustafa Sarı raporunda. Antalya'da iki öğrenci, troll teknelerinin neden olduğu tahribattan etkilenen kalamarların yumurtalarını bırakabilmeleri için kurdukları yapay habitatlar sayesinde 38.436 yumurtayı doğaya kazandırdı. Antalya Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Doğa Yılmaz'la Adem Tolunay Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Berk Sarıgöl, kalamarların yapay habitatlara yumurtlatılarak doğal stoklarının zenginleştirme olanaklarının araştırılması başlıklı bir proje hazırladı. Aynı zamanda Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'ne devam eden iki öğrenci, danışman öğretmenleri Hatice Üstünerle önce dalış eğitimi aldı. Daha sonra Konya altının 2 mil açığında 18 metrelik derinlikte 20 adet yapay habitat hazırlayan öğrenciler doğaya 38.436 kalamar yumurtası kazandırdı. Kurdukları yapay habitatları kontrol için pek çok kez dalış yapan öğrenciler projelerinin 13 dakikalıkta bir belgeselini çekti. Çevreye karşı duyarlı birer birey ve öğrenci olduklarını söyleyen Doğa Yılmaz projenin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı. Biz çevreye karşı duyarlı bireyleriz. Deniz dibinde neyin tahribata yol açtığını araştırmak istedik. İkimiz de denizli bölgede büyüyen kişileriz ve denizlere ilgimiz büyük sözleriyle anlattı. Trol teknelerinin deniz dibi tahribatına neden olduğunu öğrendiklerinde bundan çok etkilendiklerini anlatan Doğa Yılmaz. Bu tahribattan en çok etkilenen canlılar mürekkep balığı ve kalamardı. Kalamarlar bu proje için daha uygundu çünkü bizim projemiz için daha uygun bölgeye yumurta bırakıyorlardı diye konuştu. Projelerinin yaklaşık 5 ay sürdüğünü aktaran Doğa Yılmaz, önce problemi belirleme aşaması vardı. Problemi bulduktan sonra danışman öğretmenlerimize danıştık, bilgi aldık, nerelere gidebileceğimizi araştırdık. Literatür araştırması yaptık ve çözümü belirledik. İlk kez dalıyorduk, Denizli bir çok farklı. Suyun altını bu şekilde görmek çok güzel. Siz onların dünyasına balık olarak giriyorsunuz, sizi öyle görüyorlar ve korkmuyorlar. Bu çok etkileyici. Deniz dibine dalıp yapay habitatlarımızı kurduk, düzenli kontrollerimizi gerçekleştirdik ve kamerayla çekimlerimizi de yaptık dedi bu genç bilim insanları. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.